Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidil evvelin ve'l akhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mersalin ve ila cem'il evliya'i ve'lhamdülillahi rabbil âlemin Bugün hep beraber Allah'ın besir ismini anlamaya çalışacağız. Allah besirdir. Her şeyi gören'dir. Her şeyi, her şey ile görendir. Ama insan gibi değil, yaratılmış bir mahluk gibi değil. O hiçbir sıfatıyla kura benzemez, yaratılmış varlığa benzemez. Rüyet görmek demektir, basiret de görmek demektir. Ama ikisi arasında fark vardır. Görmek, insan bir şeye baktığında onu görür, hayvan da bakınca görür, insanın da rüyeti vardır, hayvanın da rüyeti vardır ama hayvanın basireti yoktur. Basiret, insana ait bir özellik. Allah'ın besir ismi birinde tecelli etmezse onun basireti olmaz. Olayları, meseleleri iyi tahlil etmeyenlere ne denir? Basiretsiz. Basiret sadece baş gözüyle görmek değil, görünmeyeni de görmektir. Görünmeyeni görmek. Neyle görüyoruz aslında? Aslında gören gözümüz değildir. Gören beynimizdir. Arkadaşlar, okulu okurken, görmenin nasıl meydana geldiğini bilirler. Işık olmadan, ışığı yasıtacak bir madde olmadan görmek mümkün olmaz. O görüntü önce göze gelir, gözde kırılır, sonra ters döner, sonra onu beyne ışık olarak iletir, böylece beyin hem de enerji olarak iletir. O enerjiyi maddeye dönüştürüp, her neyi görmüşse onu görmüştür. Gören kimmiş? Beyinmiş. Oysa ki beyin aslında proteinlerden meydana gelmiş. Yani yediğimiz maddelerden, topraktan meydana gelmiş. Onun böyle bir özelliği olabilir mi? Haşa! Kimdir gören o zaman? Gören Allah'ın nefrettiği ruhtur. İnsan için bu böyledir. Allah'ın nefrettiği ruh. O sadece beyni bir araç olarak kullanır. Gözü bir araç olarak kullanır. Aynı zamanda dili, dudağı bir araç olarak kullanır, konuşur. Asıl gören, işiten, bilen, irade eden, basiret sahibi olan ruhtur Bütün varlıkların bir görmesi vardır, bütün varlıkların. Allah'ın görmesi başkadır. İnsanın görmesi başkadır. Hayvanın görmesi başkadır. Eğer insan basiret sahibi olmazsa hayvanın görmesi gibi görür. Dolayısıyla hayvan gibi düşünür, hayvan gibi anlar. Öyle görmüştür çünkü. Allah ayet-i kerimede Allah size basiretler indirmiştir dedi Kur'an'a basiret dedi kimin Kur'an ile bir alakası yoksa Allah'ın vahyiyle bir alakası yoksa o kendini basiretten mahrum etmiş demektir basiret Allah'ın ayetleriyle bakıp öyle görmektir basiret Allah ile görmek Allah'a göre anlamaktır. Çünkü basiret sadece baş gözüyle değil, gönülle görmektir. Evet. Allah'ın her bir ismine iman etmezsek, imanda noksanlık olur, eksiklik olur. Eğer o eksikse eksiklik olur. O yoksa ne olur? O yoksa onun yerine bir şeyi koymuştur ki, o Allah'a şirktir. Allah'ın Besir ismiyle ilgili ayetleri önce hep beraber bir kısmını anlamaya çalışacağız. Sonra onları izah edeceğiz inşallah. Audo billahi minashaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar, gözler onu Allah'ı idrak edemez, görmez demedi, idrak edemez. Vahyu ve yudrikuhul absar, ama o gözleri idrak eder. Vahyu ve latiful khair. O latif ve habirdir. O latiftir. Onun nuru. Her zerreye tecelli etmiştir. Her zerrede onun nuri vardır. Ve o, her şeyle, her şeyden haberdardır. Tecelli etmiştir, öyle haberdardır. Her şeye, her şeyden daha yakındır çünkü. Evet. Basiretler onu idrak edemez dedi. La tudrikuhu efsar. Basiretler kul ne kadar basiret sahibi olursa olsun, onun basireti Allah'ı ihata edemez dedi. Neyi ihata eder o zaman? Kulun basireti kendini ihata eder. Kendisi manevi olarak ne kadar büyümüşse ancak basireti de kendisi kadardır. Kendisine baktığı kadarıyla kendini görebilir, kendini gördüğü kadarıyla da Tanıdığı kadarıyla Allah'ı görüp, Allah'ı tanıyabilir. Nasıl Allah'ı görüyor? Basiretiyle. Ama buna baş gözüyle Allah'ı gördüm demek, küfür olur, Allah'ı anlama vakfı olur. Neyle o zaman bu görmeyi yapıyor? Buna görmek denmez. Görmek olsaydı rüyet olurdu. Çünkü bu basilettir. Buna müşahede denir. Şahit olmak denir. Bütün varlık Allah'a şahittir. Şahitlik yapar. Her neye bakarsak bakalım, mutlaka orada Allah'ın kudretini görmemiz lazım. Allah'ın hikmetini, muradını görmemiz lazım. Görebilmek için bakmak gerekiyor. Neyle bakmak gerekiyor? Aklımızla, gönlümüzle. yani imanımızla, ruhumuzla bakmamız lazım ki oradaki Allah'ın hikmetini, muradını, tecellisini görebileyim. Onun için Resul Efendimiz ne vuruyordu? Ya Rabbi, bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster, olduğu gibi. Yani bizim bu gördüğümüz olduğu gibi değilmiş demek ki. Bir de perdenin arkası varmış. Onun için Allah ne buyuruyordu? Yerde, gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Demek ki olduğu gibi görsek neyi göreceğiz önce? Onların hamd ile tesbih ettiğini göreceğiz. Allah'a hamd ettiklerini göreceğiz. Allah'ı tenzih ettiklerini göreceğiz. Her şeyi, her varlığı. Men kane yürüdü sevabet dünya. Her kim ki dünya mükafatını, dünya ödülünü irade ediyorsa, diliyorsa ve indallahi sevabet dünya. Bilsin ki dünya nimetleri, dünya ödülü, sevabı yani. Allah'a aittir. Allah katındadır. Dünyayı istiyorsan Allah'tan istediyor. Başkasından değil, kendine güvenerek değil. Allah'tan iste. Ve ahiret, ahiret'in ödülü de Allah katındadır. Ahireti de istiyorsan Allah'tan iste. Ve kan Allahu semian basira. Allah zemin ve besildir. Her şeyi işiten ve her şeyi görendir. <Sessizlik> Vellahi a'ulhina ileek minel kitab. Biz sana kitaplardan Kur'anı şu kitabı vahyediyoruz, ediyoruz, indiriyoruz ki kitabın içinden de sana şunu vahy ediyoruz ki hakku o haktır, gerçektir. Ben neyi söylüyorsam o gerçektir, hak olan odur dedi Allah. مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَا Bir de kendinden önceki kitapları tasdik eden. اِنَّ اللّٰهَ le لَخَبِيرٌ فَسِيرٌ Muhakkak ki Allah kullarından haberdardır ve onları görendir. Allah neden Allah kullarından haberdardır ve onları görendir diyor. Mutlaka kul gaflet içindedir ki ona bunu hatırlatıyor. Senden haberdar olduğumu, seni gördüğümü unutma. Görürse ne olur? İnsan görürse nuhsün olur. Allah'ı görüyormuşçasına ya, hayatını yaşar yani. Her an Allah'ın huzurundaymış gibi yaşayarak, bunu tadar. Ve kem ehlekna minel kuruni min ba'di nuh. Biz nuh'tan önce nice kavimleri helak ettik. Ve kefa bir rabbik. Rabbin kafidir. Biz zunubi ibadihi kabiren besiren. Kullarının günahlarından o haberdardır ve onları görendir. Qur kefa bilâhi şehiden beyni ve beynevkom. Demek ki onlara Allah benimle, sizin aranızda şahittir. İnnehu kane bil ibadhi habire basira. Evet. ki o kullarından haberdardır, onları görendir. Ve Lebeset Allah Rızkı Li İbadeti. Eğer Allah Rızkı Kullarına Bol Bol Verseydi, Lebguu Fil Ert, O Yel onlar Yel Azgınlık Yaparlardı. Rızkı Bol Bol Verseydi. Walakin Yünezelu Bi Kaderin Ma Yaşar. Ama dedi, o rızkı bir takdirle, bir ölçüye göre indirir. İnnehu bi ibadhi Habirun besir. O kullarından haberdardır ve onları görendir. Kul diyebilir ki Allah niye kullarına rızkı bol bol vermiyor? O haberdardır dedi. Onları görendir, dedi. Onun için rızkı bir takdirle indiriyor. Allah hesabı neye göre yapıyor? Ebedi hayata göre yapıyor. Hazreti insan olmaya göre yapıyor. O ne yaparsa yapsın, O en güzelidir. O ne bir eksik, ne bir fazladır. Kime, rızık olarak neyi vereceğini en iyi hesap edendir. Hem, Zahiri rızkı hem de manevi rızkı. Rızık deyince bir tek onu ekmek olarak anlamıyoruz. İman rızıktır, muhabbet rızıktır, ibadet rızıktır, zikir rızıktır, tesbih rızıktır. Her neyimiz varsa onu Allah ikram etmiştir ve o bir rızıktır. gökyüzü ve gökleri ve yerleri evet, yaratan odur gökleri ve yerleri yarattığı cealaleküm <gülüyor> min enfusikum ezvaca bir de sizden sizin için zevceler yarattığı ve <gülüyor> mine'l enami ezvaca aynı zamanda bir de hayvanlardan da sizin hizmetinize verip onları da çiftler, zevçler olarak yarattı. Yedre hukum tih. Onlar bu şekilde evet, çoğalıyorlar. Leyse kemislihi şeyun. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey Allah'a benzemez. Ve huves semiul basir. O İşitendir o, görendir. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ile mescidil aksa. Allah subhandır. Allah evet. subhandır. bir gece mescidi haramdan mescidi aksa'ya götüren odur. الذي باركنا حوله çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya li <gülüyor> nuriyahu min ayatina ona ayetlerimizden göstermek için innehu huves semiul basir muhakkak ki o her şeyi işiten her şeyi bilendir. Miracı anlatan ayetlerdendir. Niye götürmüş oraya? لِنُورِيَهُ min اَيَاتِنَا Ayetlerimizden ona göstermek için. Allah her şeye ayet dedi. Bütün tecellisine ayet dedi. Varlıkta ne varsa hepsi Allah'ın isimlerinin tecellisi. Ama özel olarak bir de Allah ona ayetlerinden göstermek için. Tecellisinden göstermek için oraya götürdü. Ma halakukum ve la illa ke nefsin vahid. Sizin yaratılmanız da tekrar diriltilmeniz de bir kişinin yaratılması gibidir. İnallaha semiu besir. Muhakkak ki Allah semi ve <besirdir> Allah benim katımda bütün insanların yaratılması, öldürülmesi, tekrar diriltilmesi benim için bir insanın yaratılması gibidir dedi. Vallah yakti bilhac, ve Ladin yadgona min donihi la yaktuna bi şey. Inna Allahu wa Basir. Allah hakkı yerine getirir. Onların ondan başka yalvardıkları. Hiçbir şeyi yerine getiremezler çünkü Allah semî ve besirdir. Semî ve besir olan Allah'tır. Her şeyi işiten ve her şeyi gören Allah'tır. İnne ladineyu fi ayatillah bi'ghiri sultan. Evet, muhakkak ki o kimseler ki bir delile dayanmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler Atahum infi fi sudurihim illa kibru Onlar Yetişemeyecekleri Bir kibir içindedirler Yani büyükleniyorlar, kibirleniyorlar Ama oraya yetişemezler Ma'hum bi بِي بَالِغِي فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ evet. Sen hemen Allah'a sığın. Onlardan Allah'a sığın. Evet. Muhakkak ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Biri Allah'ın ayetleri hakkında kibrinden dolayı mücadele ediyorsa, Allah onlardan bana sığın dedi. Onları bana bırak dedi. Zalik bi an Allah yulijulleyile fi nehar. <gülüyor> Allah geceyi gündüzün içine sokar ve yulijul nehare fi nehil. Gündüzü de gecenin içine sokar ve <gülüyor> an Allah semiyun basir. Mahkak ki Allah semiyetir basir. Se Allahu kabulelleti tücaül ülkefi zevciha Evet muhakkak ki Allah seninle kocası hakkında tartışan kadının sözünü işitti. ve teşteki Allah ve o Allah'a şikayet etti şikayetini Allah'a artı etti ve Allahu haure comma muhakkak ki Allah sizin konuşmalarınızı dinliyordu innallaha semiun basir muhakkak ki Allah işitendir görendir ey hisabu en onlar onu bir gören olmadı mı zannediyorlar böyle mi hesap ediyorlar Es haba ila firavuna innahu tarra Allah. Asete Musa'ya hitabe yaptı. Firavun'a git o azdı dedi. "Kale la takhafa innani ma'akum. Esma'u." O era. Allah onlara korkmayın dedi. Çünkü ben sizinle beraberim. Ve ben işitir ve görürüm. Yani siz benim nazarım altındasınız dedi. Allah burada neden böyle beyan ediyor? Mutlaka ayetlerin hikmetleri var. Bize düşen tarafı vardır. Eğer biri Allah'a davet ediyorsa Allah ona korkma dedi. Senin muhatabın Firavun gibi olsa bile korkma dedi. ''Ben seninle beraberim ve seni görüyorum.'' ''Endişe etme.'' dedi yani. يَعْلَمُوا bu الْاَعْيُونَ وَمَا sudur. Evet, Allah muhakkak ki gözlerin hain bakışını bilir. gönüllerin gizlediğini de bilir. Gözlerin kain bakışını bilen bir tek Allah'tır. Allah bildirmişse bilir. Haza besairu linnas ve hüden ve rahmetun li kavmi bu kuran basirettir ve hidayet ve rahmettir kimin için li kavmi gerçekten aklını kullanıp yakın sahibi olanlar için Çünkü bir günlerde Allah'ın izniyle, Gerçekten size Rabbinizden izniyle, gelmiştir. izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, kendi nefsi içindir, kendisi içindir. Vemen amiye, her kim ki ama olursa, gözünü kapatırsa, Allah'ın vahyine gönlünü açmazsa, ama davranırsa, ve aleyha, o da onun aleyhinedir. Vema ana, aleykum bi hafiz. de ki onlara, ben sizin üzerinizde bekçi değil, koruyucu değil. Ben sizin bekçiniz değilim yani. Sen onlara Allah'ın ayetlerini oku, bırak. Ta'tiberu ya ulil Ey basiret sahipleri ibret alın. Eğer birinin basireti yoksa ibret de almaz. Efem fil erd. Evet, onlar yer yüzünde dolaşmadılar mı? فَتَكُونَ kulubun قُلُوبٌ بِعَقِلُونَ Kalplerinin akletmesi için. Öyle ki kalpleri akletsin. Evet. Biha, onunla onunla evet, yeryüzünü dolaşıp ibret almak için aklını kullanıp akletmeleri için dolaşmaları lazımmış. İnsanın bakması lazım yani, ev adanın i̇smiğine bıha ya da onların iştecek kulakları olsun diye. Ve inha la tamal absar. Gerçek şu ki gözler kör olmaz. Baştaki gözler kör olmaz. Velakin ta'mal kulubul lati fi sudur. Ama kalplerdeki gözler kör olur. Kör olan baştaki gözler değil, kalpteki gözdür dedi Allah. Kalpteki göz kör olursa ne olur? Basiretsiz olur. Ama olmaz basiretsiz olur. Birazdan hepsini hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Allahu yestefi minel melaiketi resula. Allah meleklerden dilediğini resul olarak elçi olarak seçer. Ve minen nas insanlardan da dilediğini resul olarak seçer. İnallah semiun besir. Evet muhakkak ki Allah her şeyi işiten, her şeyi görendir. Kimi resul seçeceğini en iyi bilendir. Kul ya eyyühennas de ki ey insanlar qad caukumul haqqu min rabbikum muhakkak ki size Rabbinizden hak gelmiştir. ve menihteda her kim ki hidayete ererse ve innema yehtedi li nefsihi muhakkak ki o kendi nefsi için hidayete ermiştir. ve men derle fe innema aleyha her kim ki deralete kalırsa Hidayet olmayınca delalet kalır kim ki deralete kalırsa o da kendi aleyhinde deralete kalmıştır ve aleyikum bir vekil Ben sizin üzerinizde vekil değilim Ben sizin vekiliniz değilim vezirhum ymel zife Yaklaşan gün için onları uyar, Kıyamet günü, Ölüm anı için onları uyar. İdil kulubu ledeh hanajiri kazimid, mal zalimine min hamimin, vela şefiğin yuta. O gün için onları uyar. O zaman onların yürekleri gırtlaklarına dayanmış, evet. yutkunur da yutkunurlar. Zalimler için ne esinacak bir hasım, ne sıcak bir dost, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. Ve lemma câe Musa li mikatina ve kellemehu rabbuhu. Ne zaman ki Musa, gelmesi gereken yere geldi Allah onunla konuştu. Belirttiğimiz vakitte Musa geldi ve Allah onunla Rabbi onunla konuştu. Kale Rabbi erini. Enzur ilek dedi ki Rabbim kendini bana göster. Sana bakayım dedi. قال لن Allah buyurdu ki beni göremezsin. Walakin unzur ilel cebel. Ama dedi şu dağa bak fe enis takarre mekanıhu eğer o bulunduğu yerde durursa durabilirse fe sefterani sen de beni görürsün. Fe lem Rabbi lid cebel. Ne zaman ki Rabb'i o dağa tecelli etti, cealehu dekka. O darmadağan oldu. Toz duman oldu. Ve kharra Musa sa'ika. Si Musa da yüzüstü yere kapanıp baygın düştü. Felemma afakhe, ne zaman ki kendine geldi, kale subhanek dedi ki sen sübhansın ya Rabbi. Tübdü ileyke ve enâ evvelül müminim. Sana tövbe ediyorum dedi. Sana döndüm dedi. Ve ben müminlerin önderiyim dedi. Müminlerin öncüsüyüm dedi. Ne dedi Musa? قال الرب erini. Kendini bana göster dedi. Baş gözüyle sana bakayım dedi. Basiretle de baş gözüyle. Allah onun için ne buyurdu? Gözler onu hata edemez. Baş gözüyle eğer ben Allah'ı göreyim derse biri Allah'ı yaratılmış mahlukatın seviyesine indirmiş olur. Bu küfürdür. Allah'ın cemalini müşahede eden kimdir? Göz müdür? Hayır. Allah'ın kullarına nefrettiği ruhtur. Bu bir tek yaratılmışlar içinde insana ait bir özelliktir. Meleklerde bile bu ruh yoktur. Allah'ın nefrettiği ruh yoktur. O kendisine halife olsun diye, kendisini temsil etsin diye evet, zatıyla sıfatıyla tecelli edip, Yarattığı için onun tecellisine, cemalli müşahedeye dayanabilir. Eğer Allah birinin basiretini açarsa, Allah'ın besir ismi üzerinde tecelli ederse ne olur? Onun müşahede etmediği hiçbir şey yoktur. Müşahede etmediği, göremediği hiçbir şey yoktur. Dilediğinde bütün kainatı bir anda seyredebilir. Niye bir anda, nasıl seyredebiliyor bütün kainatı? Baş gözünün bir sınırı vardır, bir ölçüsü vardır. Baş gözünün görebilmesi için şartlar vardır. Gözün olması gerekir, yetmez. Işığın olması gerekir, yetmez. Bir de göreceğin şeyin en azından madde olması gerekir. Işığı yansıtacak kadar maddi varlığının olması gerekir. Yetmiyor. Beyninin de olması gerekir ki beyin onu algılasın. Bunlardan biri eksik olursa göz göremez. Gözün bir görme vardır. Işık itibariyle belli bir ışığın şiddetinin altında göremez. Belli bir Işığın şiddetinin üzerinde göremez. Aynı şekilde bir uzaklık onun için söz konusudur. Yani sınırlidir. Bütün kainatı gören nedir? Allah'ın besir isminin tecellisidir. Birileri bu imkansızdır diyebilir. Doğrudur. Bir kur için imkansızdır. Allah için imkansızlık yoktur. Allah'ın besir ismi bir kulda tecelli ederse, bütün varlıkla bütün varlığı görür. Semih ismi tecelli ederse, bütün varlığın sesini bütün varlıkla beraber işitir. Hatta bütün varlığın sesini işitirken, hiçbir sesi ötekine de karıştırmadan her birinin tek tek ne dediğini bilir ve anlar. Allah Resulullah Efendimiz için ayetlerimizi ayetlerimizden göstermek için ya da büyük ayetlerimizden ayet kübra büyük ayetlerimizden göstermek için dediyse büyük ayet bundan büyük ayet mi olur? Eğer biri kul için böyle bir nimet yoktur derse Kula hakaret etmiş olur. Allah'ın şeref verdiği, benim halifem dediği, ruhumdan nefetim dediği halifesine hakaret etmiş olur. Onu küçümsemiş olur. Halife ise onu temsil ediyorsa, evet, onu temsil etmeye çalışırken Allah ona ikramda bulunur. Hazreti Ali Efendimiz'e sormuşlardı. Sen Rabbini gördün mü? Onun verdiği cevap, ben görmediğim Rab'be nasıl abdolabilirim ki? Nasıl abdolayım? Elbette ki görmenin dereceleri vardır. Önce basiretle bakması lazım, basiretle. Hikmetle bakması lazım. Her konuda Allah'ın üzerimizde mutlaka bir murabi vardır. Önce ona bakması lazım. Rabbim bana böyle muamele etti, acaba muradı nedir? Acaba benden ne istiyor? Eğer bakmazsa, basiretini kullanmamış demektir. Biri böyle bakmıyorsa, o basiretsiz biridir. Basiretini kullanmıyor demektir. Hayvan da onu görüyor, o orayı, o meseleyi. Allah'ın kudretini, hikmetini, muamelesini, imtihanını görmesi gerekirken, Hayvan gibi bakıp feryat ediyor bakıyorsun. Basiretsiz. Onun hayvandan bir farkı yoktur. Yoksa görmekse hayvan da görüyor, işitmekse hayvan da işitiyor. Yemeği yemekse, bir şey yemekse hayvan ondan daha fazla yiyor. Evet, Allah Hazreti Busa'ya ne dedi? Len terani dedi, beni göremezsin dedi. Dağa bak dedi. Eğer dağ yerinde durursa, evet, sen de beni görürsün dedi. Ama orada aslında hiçbir şey görmedi mi? Gördü. Allah'ın tecellisini gördü. Tecellinin şiddetine dayanamadı. Düştü, bayıldı. Daha sonra ne oldu? O anda hazır değilmiş. Bir de seni göreyim deyince baş gözüyle onu söylemişti. Hazreti Musa'nın kavmi sen gidip Allah ile konuşuyorsun, biz de buna şahit olmak istiyoruz dediler. Yoksa sana iman etmeyiz. Hazreti Musa ya Rabbi malumdur kavim böyle söylüyor dedi Allah getir dedi onları. Hazreti Musa kavmin içinden 70 kişiyi seçti. 70 kişi her biri kavminin ileri gelenidir. Alıp onları türsinaya evet. götürdü. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor. Allah Hz. Musa'ya hitap etti. Onlar şahit oldu buna. Bu sefer Hz. Musa'ya dediler ki biz Allah'ı görmek istiyoruz. Onun söylediğini söylediler. Evet, Hz. Musa ne kadar itiraz etse de buna ısrar ettiler. Ayet-i Kerime'de buyurdu ki Onları yıldırım çarptı. Şimşek çarptı onları. Allah tecelli edince hepsi öldü dedi. Hepsi öldü ama Hz. Musa'ya bir şey olmadı yalnız. Bu sefer tecelliye dayandı. Hepsi ölünce Hz. Musa bu sefer yalvarem, yalvarmaya başladı. Ya Rabbi ben şimdi gidip kavme ne cevap veririm? Allah buyurdu ki ayet-i kerimede Allah rahmetinden onları tekrar dürültti. Evet, bazıları Hz. Musa görmemiş dediler, bu ayete dayanarak. Aynı şekilde Allah Tuva'da ağaçtan Hz. Musa'ya tecelli etti. Ne demişti? Ben senin Rabbinim. İnneni Allah. Ona hitap etti. Ağaçtan tecelli etti dedi. Bütün peygamberler Allah'ın cemalini müşahede etmiştir. Hepsinin miracı vardır. Bütün mürşid kamiller Allah'ın cemalini müşahede etmiştir. Etmezse mürşid kamil olmaz. Onun için konuşurken öyle ilimle değil, hikmetle, basiretiyle konuşur. Baş gözüyle baktığımızda, birinin mümin midir, müslüman midir, bunu alamak için ne yapıyoruz? Baş gözüyle bakıyoruz. Adam kelime-i getiriyorsa, ibadetini yapmaya çalışıyorsa ne diyoruz? Bu mümindir diyoruz. Kafire nasıl bakıyoruz? İbadeti yok, imanı yok, küfrü vardır. Burada kafir diyoruz. Bu şekilde müminle kafiri birbirinden ayırt edebiliyoruz. Ama müminle münafakı birbirinden baş gözüyle ayırmamız mümkün değildir. İkisi de ben müminim diyor, ikisi de ibadetini yapıyor ama biri mümin, biri münafak. Bu baş gözüyle görülecek bir şey değil ama bu basiretle görülür. Allah onu biliyor mu? Biliyor. Eğer kul basiretini kullanmışsa, bu onda mevcut zaten, o kullanmıyor. Kullanmaya tenezzül etmiyor, gerekli görmüyor. Niye bana dünya alsın dedi? Allah ne dedi? Eğer istediğiniz dünya ise o Allah katındadır. Akıllıysa Allah katındadır. Neyi istiyorsan benden iste. Buyuruyor. Evet Allah'ın Besir ismini anlamaya çalışıyorduk. El Besir demek. Her şeyi, her durumda, bütün boyutlarıyla, maddi, manevi, zahiri, batini eksiksiz ve noktasız gören demektir. Hem de görmek için herhangi bir organa, göze ihtiyacı olmayan demektir. Vasıtasız, sebepsiz görendir hem de her şeyi her şeyle gören demektir. Sadece zahirini değil, bir de içini gören, niyetini gören, bakışındaki hainliği, niyetini gören, kendi gönlünde gizlediği, evet, niyetini gören. Onun için hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz buyurdu Allah hem görür, hem işitir, hem haberdardır, hem alimdir. İlmiyle bilir. İnsan sadece oranı görebilir, oran üzerinde tefekkür edebilir, bilgi sahibi olabilir. Ama Allah oranı da bilir, olmayanı da. Oranı da görür, olmayanı da. Daha yaratmadığı şeyi de görür. Basar göz demektir, aynı da göz demektir. Aynı görmek için alete denir. Basar ise görme işlemine denir. Bütün varlığın görmesi müşahadesi vardır. Allah'ın görmesi, yaratılmışların görmesine benzemez, bir de meleklerin görmesi vardır, melekut alemindeki varlıkların görmesi vardır, insanın görmesi vardır, hayvanların görmesi vardır, bitkilerin görmesi vardır. Ayrıca cansız dediğimiz bize göre tabi yanlış, cansız varlık yoktur, hepsi irade sahibidir. kati, madde varlıkların görmesi vardır. Mesela ne buyururdu Resulullah Efendimiz? Uhud bir dağdır ama o bizi sever, biz de onu severiz. Sevmek için görmek lazım. Sevmek için anlamak lazım. Tanımak lazım. Sevmek için gönül lazım. İlim lazım. Değil mi öyle? Aynı şekilde yerde gökte ikisi arasında ne varsa, Allah'ı hamd ile tesbih ediyorsa, tesbih için, hamd için, irade gerekir. Bir şeyleri tatması gerekir. Görmesi gerekir, işitmesi gerekir, bilmesi gerekir. Bütün varlık şahadet eder. Şahitlik yapar neye? Allah'a. Her şey Allah'a şahittir. Allah bizden de şahit olmamızı istiyor. Eşhedü en la ilahe illallah demek bu demektir. Ben şahit oluyorum ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Nasıl şahit oluyorsun? Basiretinle bakarsan şahit oluyorsun. Basiretinle bakmazsan nasıl şahit olacaksın? Bütün varlığa bakıp, bütün varlık üzerinden Allah'ın isimlerini görmen lazım. Şahit olman lazım. Bütün olaylar üzerinden Allah'ın kudretini, hikmetini, imtihanı görüp şahit olman lazım. Allah sana hangi muameleyi yaparsa yapsın, orada Allah'ın rahmetini, hayrini, güzelliğini görüp buna şahit olman lazım. Her anda ona şehadet etmen lazım yani. Şehadet etmediğin her an gaflette oluyorsun. Hatta ister farkında olalım, ister olmayalım, küfürde oluyoruz. Öyle bir imana sahip olmamız lazım ki o husuli ilimle değil, huzuri ilimle olsun. Yani böyle kazanılmış bir bilgiyle değil, tadılan bir bilgiyle olması gerekir. Bunun için ne lazım? Bunun için fena lazım, beka lazım. Allah'ta fani olmak gerekiyor, Allah'ta baki olmak gerekiyor. Yani kendi varlığını Allah'a teslim edip Allah'ın bekasının sende tecelli etmesi gerekiyor. Allah'ın güzelliği senin üzerinde tecelli eder, isimleri tecelli ederse, evet, huzuri ilimle Allah'ı bilmiş oluyorsun. Yani kendi üzerinde Allah'ı tadınca, Allah'ın isimlerini, güzelliğini tadınca, vehmini Allah'a teslim edip, hakikisini alınca, imanın evet, huzuri ilimle olur, onu tadarsın. Onu unutmazsın. Bir an bile gaflete düşmezsin. Böyle biri yanlış yapabilir mi? Elbette ki. Yanlış yapmak başka şey. Bir beşer olarak yanlış yapabilir, eksik yapabilir. Ama o her an Allah iledir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraber dedi. Beraberdir dedi. O kul o beraberliği bütün şiddetiyle tadar. Allah ile beraberdir. Ne yana dönersen dön, Allah'ın vecihi, cemali oradadır dedi. O ne yana dönerse dönsün Buna şahittir Allah'ın ayetlerine iman etmiş Ve imani şehadet derecesindedir Neyle? Basiretiyle İnsanın gözü olmasa insan görür mü? Mesela Maddi varlıklara baktığımızda Gözlerini göremediğimiz için Bunlar görmüyor diye düşünüyoruz Hatta bir kısım hayvanların gözleri yoktur. Biz de zannederiz ki onlar görmez. Hayır, öyle değil. Mesela, bilimsel olarak kanıtlanmış, bunun canlı şahitleri vardır. Tarihe geçmiş aynı zamanda. insanlardan mesela birkaç tane böyle vardır. Bir tanesi, parmağının ucuyla, görüyormuş. Evet. Parmağının ucuyla. Kulağının memesiyle görenler varmış. Aynı zamanda Çin'de iki kız kardeş koltuğunun altıyla görüyormuş. Koltuğunun altıyla renkleri ayrı edebiliyor. Hangi renk hangi renktir? Yazıları okuyabiliyor. Öteki parmağıyla okuyor. Öteki <gülüyor> Kulağının memesiyle okuyor. Çünkü gören göz değildir. Mesele, oradaki o sinirlerin onu beyne iletmiş olmasıdır. Evet, her şey görüyor. Her şeyin bir görmesi vardır. Ama görmesi, iradeli varlıklar dışında onların görmesi aynı zamanda basirettir. Görmeleri gözle değildir, basiretledir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, İnsanın kalbi açtı, taş gibi, hatta taştan daha katil. Çünkü öyle taşlar var ki yarılır, içinden nehirler akar, kaynaklar fışkırır, öyle taşlar var ki Allah korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanır. Taş Allah'tan korkuyor, yukarıda durduğu için bu kibirlenmek olmasın deyip aşağı yuvarlanıyor. Taş. Acaba nasıl bir müşahadeyle, müşahade ediyor ki, nasıl bir basiretle bakıyor ki Allah korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanır. Bize göre nedir? Ne diyoruz? Taş diyoruz. Cansız varlık diyoruz. Bize göre bir mana ifade etmeyin. Eğer basiretle bakarsak, taşıyı böyle anlamak gerekiyor. Resulullah Efendimiz, Uhud dağı için buyurduğu gibi, bizim de dağı sevmemiz lazım, taşı sevmemiz lazım. Niye? Çünkü o Allah'ı seviyor. Çünkü o Allah'tan haşyet duyuyor, aşağı yuvarlanıyor, kibirlenmiyor. Allah Kurulu'na her neyi, hangi organı vermişse, göz olsun, kulak olsun, dili olsun, dudağı olsun, eli ayağı olsun, bütün bunların hepsi ruhun dünya hayatıyla bağlantı kurması içindir. Hepsi ruha alet olarak verilmiş. Bu dünya hayatında Kendisine halife olsun diye ona teslim edilmiş. Ruh bedenden ayrılınca ne olur? Bedenin işi biter. Gözü vardır görmez. Kulağı vardır işitmez. Hepsi ona aitti. Hepsi ona hizmet için verilmişti. Ebedi hayatını kazansın. Allah'a halifeliğini göstersin diye. Kulluğunu yapsın diye. Güzel olsun diye. Güzelliğini artırsın diye. Ama basiretle bakmaz, anlamazsa ne olur? Güzelliğini kaybeder. Allah ile bağı kopar. Doğru bakmayınca, doğru anlamayınca bağını koparır. Eğer biri Allah'ın besir ismine iman ederse, her anda Allah'ın kendisini gördüğünü günü Anlamıştır. Bunun için yakın sahibi olmuştur. Onun için konuşurken, düşünürken, bir şey yaparken dikkatli dur, Dikkatli davranır. Niye? Rabbim beni görüyor. Der. Yanlış yapmamaya çalışır. Eğer biri Allah'ın besir ismine iman etmişse Riya yapmaz. Yani gösteriş yapmaz. Başkaları beni şöyle anlasın, şöyle bilsin demez. Niye? Allah onu görüyor, yeter. Kendini Allah'a beğendirmeye çalışır. İki türlü rüya vardır. Biri, insanlara gösteriş yapmak, beni şöyle bilsinler, şöyle anlasınlar demek. Bir de, insanlar beni şöyle bilmesin, şöyle anlamasın demek vardır. Yani, insanlar beni mümin, müslüman bilmesin. Beni ibadet ehli bilmesin. Bu da riyanın başka bir türlüsüdür. İkisi de aynı ile birbiriyle aynı olan riyadır. Her ikisinde de insanların hesabı yapılmış. Allah'ın hesabı yapılmamıştır çünkü. Resulullah Efendimiz buyuruyordu Aleyhisselatu aleyhissalatü vesselam Allah bana hikmetle bakmayı emretti. Hikmetle bakmak demek basiretle bakmak demektir. Allah Kur'an'a basiret dedi. Ayetlere basiret dedi. Allah'ın ayetleriyle bakış, Allah'ın ayetleriyle görmek, Allah'ın ayetleriyle idrak etmek, anlamak basirettir. Biri Allah'ın ayetleriyle bakmıyor, anlamıyorsa o basiretle bakmamıştır. Baş gözüyle yani hayvan gibi bakmış demektir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam evet, aleyhisselam ya Resulallah ihsan nedir? diye sorduğunda ne buyuruyordu? Allah'ı görüyormuşçasına ona abd olmandır. Sen onu görmüyorsan da onun seni bildiğini idrak etmendir. Bu bakış basiret bakışıdır. Ben Rabbimin huzurundayım, Rabbim beni görüyor deyip bunu tadar biri basiretle bakmıştır. Basiretiyle bakmıştır. Böyle bakarsa ne olur? Böyle olursa ne olur? O mühsin olur. Mühsin demek güzel demek. O Allah ile güzel olur. Mühsin en güzel demektir. En ihsana nail olmuş olan demektir. İkrama nail olmuş olan. Hangi ikram? Allah'ın isimlerine. Evet Allah buyurduğu ayet-i kerimede bu ayetler insanlar için basirettir. ''Yakın sahipleri için hidayet ve rahmettir. Buna ikna olanlar için hidayet ve rahmet olur.'' Evet, başka bir ayet-i kerimede, ''Bu Rabbinizden gelen basiretlerdir.'' buyurdu. Allah'ın besir ismi kulda nasıl tecelli ediyor? En belirgin özelliği, özellikleri nelerdir ya da? Eğer Allah'ın basir ismi birinde tecelli ederse, o basiret sahibi olursa, dostuyla düşmanını ayırt eder. En belirgin özelliği. Biri eğer dostu düşmandan, düşmanı dosttan ayırt edemiyorsa ya da düşmanını dost zannediyorsa, o nasıl basiret sahibi olsun? O nasıl idrak etmiş olsun, aklını kullanmış olsun? Olmaz. Allah sizin dostunuz Allah'tır dedi, Resulüdür dedi, müminlerdir dedi. Şeytan da sizin apaçık düşmanınızdır dedi. Biri şeytani dost edinirse, şeytanlaşmış insanları dost edinirse, şeytanlaşmış insanlar kimlerdir? Allah buyuruyor. Eğer biri şeytanın vazifesini yapıyorsa, o şeytanlaşmış insandır. Şeytanın vazifesi nedir? Hak'tan ayırmak, hak'tan uzaklaştırmak, insanı gaflete düşürmek, insanı yanlışa davet etmek, küfre davet etmek, şirke davet etmek, münafıklığa davet etmek, insanı dünyaya, dünyayı sevmeye davet etmek. Kim bunu yapıyorsa şeytanın vazifesini yapıyor. Şeytana uymak ayrı şey, şeytan olmak ayrı şeydir yalnız. Şeytanlaşmak ayrı şeydir. Yanlış yaparsın, şeytana uymuşsun. Ama bir de o yanlışa davet ediyorsan, şeytanın vazifesini yapıyorsun. İbadet yapmıyorsun, o ayrı şey. Kendi sorumluluğunu yerine getirmedin. Kazanamadın demektir. Bir de insanları öyle olmaya, kendin gibi olmaya davet edersin. Kendi yanlışını yapmaya davet edersin, şeytanın vazifesini yaparsın. Ama tabi şeytan burada bize başka bir hile yapıyor. Ne diyor? Sen haklısın diyor. Mazeret beyan et diyor. Allah mazeret kabul etmez. Allah Kur'an-ı Kerim'de Resullerini, Nebilerini anlatırken, Peygamber kıssalarını anlatırken, her birine verdiği mucizeyi anlatıyor. Sebut kavmi için buyuruyordu, deve mucizesini anlatırken, o onlar için basiretti dedi, besairdir dedi. Mucizeye basiret dedi Allah. Niye? Hakkı gösteriyor ona, perdenin arkasındaki Allah'ın kudretini gösteriyor ona çünkü. Ama onu idrak edemeyenler iman etmediler. Her bir peygambere verdiği mucize böyledir. Ama Resulullah Efendimiz'in mucizesi Kur'an'dır. Kıyamete kadar baki, mucizesi baki olan Kur'an'dır. Eğer biri Kur'an ile basiret sahibi olmamışsa Kur'an'ın mucizeliğine iman etmemiş, bunu tatmamış demektir. Nedir Kur'an'ın mucizesi? Allah peygamberiyle beraber Kur'an'ı indirdi. En aşağıdaki bir toplumu en yukarı çıkardı. En aşağılık insanı en yukarı çıkardı. En vahşi insanı, en üstteki mertebeye gökteki yıldızlar gibi yaptı. Ne yaptı bunu? Kur'an mucizesi. Daha önce Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet, kendi çapında iyi biriydi. İnsanlar ona Muhammedül Emin diyorlardı ama ne zaman ki Allah ona Kur'an'ı indirdi Rahmetenil alemin oldu. Bütün insanlar için örnek oldu. Kim yaptı bunu? Kur'an. Allah'ın ayetleri. Kur'an elimizde. Niye bunu beceremiyoruz? Niye Kur'an'ın bu mujdeliği üzerimizde gerçekleşmiyor? Bir sebebi olmalıdır ona bakmadığımız için, görmediğimiz için. Allah'ın besir ismiyle bakmadığımız içindir. Basiretle bakmadığımız içindir. Basireti olmayanın feraseti olmaz zaten. Bu durumda birinin bunu, bunu bize göstermesi lazım. Nerede? Önce kendi üzerinde göstermesi lazım. Ne demesi lazım? Arkadaşlar ben bu mucizeyi gördüm. Kur'an'ın mucizesi üzerimde gerçekleşti. Aldım, iman ettim, itaat ettim, teslim oldum. İşte halım ortadadır. Eğer siz de Kur'an, sizin üzerinizde mucizesi gerçekleştiğini istiyorsanız, uyun. Biri böyle olunca o canlı Kur'an olur. Olduğu kadarıyla olmuştur. Allah'ın zatıyla sıfatlarıyla tecelli ettiği insan olur. Hazreti insan olur. Örnek olur Ama onu yapan nedir? Kur'an. Allah'ın vahyi. Evet. Kimdir bu? müşid Kamil. Tek kelimeyle. Hiç bunu anlamayacak başka bir şey yok. Birilerinin aklı buna yetmeyebilir, ilmi yetmeyebilir, idraki yetmeyebilir. Ama ne dedi Hazreti Ali? Ben görmediğim Allah'a nasıl abdolabilirim ki dedi. Önce basiretle bakmak gerekiyor. Basiretle bakıyorsan, idrak etmeye çalışıyorsan, anlamaya çalışıyorsan, basirete bakıyorsun demektir. Allah sana bunu açar. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar dedi. Mesela bu hadisi bütün ilim sahipleri okuyor. Sormak lazım. Sen Allah'ın nuruyla bakıyor musun? Sen Allah'ın nuru nedir hiç biliyor musun? Bilmiyorsan niye böyle milletin önünde yürümeye çalışıyorsun? Ben gelin ben size öğreteyim diyorsun. Eğer senin ferasetin yoksa, sen hakki batıldan ayırt edemezsin. Güzeli çirkinden ayırt edemezsin. Allah'ın rahmeti nerede, gazabı nerede, bunu anlayamazsın. Sen Allah'ın dinini nasıl takdim ediyorsun? Sen buna nasıl cesaret ediyorsun? Allah adına konuşmaya nasıl cesaret ediyorsun? Evet. Allah'ın nuruyla bakmak demek, Allah ile bakmak demektir. Biri Allah'ın nuruyla bakıyorsa nasıl görmez? Yakup aleyhisselamdan örnek verir. Kardeşleri kıskançlıktan dolayı Hz. Yusuf'u götürüp kuyuya attılar. Sonra onun kanlı gömleğini getirdiler. Kurtlar onu yedi dediler. Allah niye böyle hikaye anlatıyor? Hikaye gibi gelen bir şey anlatıyor. Burada hikmetler var. Anlamamız gereken şeyler vardır. Dül Yahub dedi ki, sizin nefsiniz bunu size böyle güzel göstermiş, siz şeytana uymuşsunuz. Ben size inanmıyorum ve siz ve o onu kurtlar yemedi dedi. Doğruyu söyleyin dedi. Tabii söylemediler onlar. Cümlekinin üzerinde bir de kan vardı. Ama Yahub Aleyhisselam dedi ki, yalandır, inanmıyorum ben buna. Aslında gözü kanı gördü mü? Gömleginin üzerindeki kanı gördü. Ama basireti onu yalanladı. Basireti ne dedi? Eğer kurtlar onu yemiş olsaydı gömleginin parçalanması gerekiyordu. Safa sağlam gömlek nasıl olur? Yani kurtlar nasıl soydu ondan? Bunu söyleyen ne dedi? Baş gözü tamamdır dedi. Bu, onun gömleğidir. kan var üzerinde. Eğer basireti olmasa oyun tasdik ederdi. Değil mi öyle? Ama basiretiyle bakınca ne dedi? Yanlış dedi. Bu yalan. Siz hile yapıyorsunuz dedi. Bir insan basiretiyle bakarken onun arkasına bakar. Yani onlar bunu neden söyledi? Ne buyurdu ayet-i kerimede? Bir münafık size bir haber getirirse onu araştır dedi. Ona evet deme. Tamam deme ona. Tebeyyeni buyurdu. O sana beyan olsun. Nasıl beyan olsun? Bu adam bunu neden söylüyor? Bunu söylerken bu adamın muradı nedir? Ona bak dedi önce. Yoksa bu doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor değil. Bu adam bunu neden söylüyor? Bunun burada kazancı nedir? Gayesi nedir? Neyi umut ediyor? Öyle ya. Durup dururken bakıyorsun biri birilerini çekiştiriyor, eleştiriyor. Sormak lazım, neden yapıyorsun? Sen bunu yaparken ne kazanıyorsun? Bir kere senin bu yaptığın Allah'ın ayetine ters. Sen gıybet ettin bir kere. Söylediklerin doğruysa, deyse iftira attın. Sen niye kendini Allah'ın gazabına böyle atıyorsun? Bir kere sen mümin olamazsın. Mümin bu değildir demek lazım bir kere. Allah ona münafık dedi. Onu beyan et dedi, beyan ettir dedi. Onun üzerinde. Onun için biri bir şey söylediğinde ne yapmamız lazım? Basiretimizi kullanıp neden dememiz lazım? Bunun amacı nedir? Gayesi nedir? Bunun karşılığında bu neyi umut ediyor? Bir amacı olmadı. Bunun bu yaptığı Allah'ın emrine ters midir? Yoksa Allah'ın rızasına uygun mudur? Bakmak lazım. Basireti yok. Adam orada iftira atıyor. Konuşuyor ya da diyelim ki eleştiriyor. Münafıktır. Münafıkça konuşuyor. O da o münafıkın peşine takılıyor. Bu böyle söyledi deyip peşinden geliyor. Hadi bakayım. İnsanın kendi kendisine saygısızlığı ancak bu kadar olur. Yakışır mı bir insana? Bir münafıkın Fikrinin, düşüncesinin, sözünün peşine takılmak. Sen müminsin. O Allah'ın emrine aykırı hareket ettiği boyu sen de onun peşine düştün. Şeytanın peşine düşmüşsün. Bu önemli bir mesele. Basirete ilgili çünkü. Eğer basiretin yoksa Allah'ın basir ismi sende tecelli etmemiş. Sen ondan mahrum kalmışsın demek. Sen körsün demektir. Kör. Ne buyurdu Allah? okuduğumuz ayetlerde başlardaki göz kör olmaz kalpteki göz kör olur dedi işte kalbin gözü kör olursa böyle olur onun için göz oranı görüyor ama basiret hakikati görüyor basireti olmayanlar sadece oranı görür ona göre hareket eder fare de öyledir mesela o farenin tuzağına peynir koyuyorsun, bırakıyorsun, para geliyor, bu peyniri kim buraya koymuş demiyor. Niye koymuş demiyor. Niye? Basireti yok. Gözü var ama. Ne yapıyor? Gül peyniri düş diyor, düşüyor. Eğer biri şeytanın tuzağına bu şekilde basiretsizce düşüyorsa, basiretle bakmıyorsa, evet, onun farede ne farkı vardır? Ne farkı kalmış? Allah'ın nuruyla bakabilmek için Allah'ın nurundan olduğumuzu tatmamız gerekiyor. Ben Allah'a aitim dememiz gerekiyor. Allah bana ruhundan nefretmiş deyip bunu tatmaya çalışmamız gerekiyor. Benim her şeyim Allah'a ait. 50 sene önce mesela yoktuk. Ne ismimiz ne de varlığımız vardı. Allah bizi yarattı ve dünyaya gönderdi, zahiri olarak. Ruh itibariyle Hz. Adem yaşatır. o ayrı şey. Ruhun yaşı olmaz zaten. O, zamandan, mekandan beridir, münezzehtir. Ruhundan nefretmiş Allah. Ruh ona aitse, beden ona aitse, zaten beden elbise mesabesinde Allah ona binek olsun, ruha binek olsun diye yaratmış. Ya ruh bedene biner, onu Allah yolunda kullanır, Hazreti insan olur. Ya da beden, bedenin arzuları, istekleri vehim, nefis ruha biner, onu peşinden sürükler cehenneme. Peşinden sürüklemeye çalışır, daha doğrusu onu kaybeder. Ruh bedene uymaz. Ona itaat etmez. İnsan denen varlık ruhu kaybeder, manevi olarak ölür. Allah onun için, kafirlere, münafıklara ölü dedi. Niye? Ruhlarını kaybetmişler onun için. Bir de kafirlikleri, münafıklıkları, tescilli olanlar, tescil edilmiş olanlar var. Allah onlar için ne buyurdu? Resulüm, ölülere sen mi işitireceksin? Ölü dedi. Niye ölü? Ruhunu kaybetmiş. Ruhundan yüz çevirmiş. Dolayısıyla kendini ondan perdelemiş, kaybetmiş. O kendini cehenneme sürüklemeye çalışırken ruhu tutmuş aslında. Ama onu dinlememiş. Onun feryadını işitmemiş. Onun ben Rabbimi istiyorum demesini işitmemiş. Evet. Ruhun görmesi vardır. Allah'ın nurundan olan ruh, Allah'ın cemalini müşahede etmeye layık olandır. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Bizim قالوا بلا شهيدنا dediğimiz o berzah aleminde Allah soruyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim Allah Adem'in belinden bütün zürriyetini Adem oğullarının belinden bütün zürriyetlerini aldı ve onlara Evet. Elestü Rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bala şahidna dediler ki evet. Sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahidiz. Biz buna şahit olduk. Dediler. Ayet devam ediyor. Biz bunu niye yaptık? diye soracak olsanız, sonra insan, sonra siz biz bunu bilmiyorduk, bundan habersizdik demeyesiniz diye. Size, sizi size şahit kıldım. Sizi sizin üzerinize şahit kıldım. Ruhunuzu, sizin bedeninizin, vehmi olan nefsinizin üzerine şahit kıldım. O Rabbinin cemalini görmüş, müşahede etmiş ve Rabbi ile konuşmuştur. Evet, ruh Rabbini görmüş, cemalini müşahede etmiş ve ona aşık olmuştur. Onun için o başka tarafa dönüp bakamıyor. Her anda ben Rabbimi istiyorum diyor, sahibimi istiyorum. O ondan çünkü, ona ait, ona aşık. Yani parça bütünü istiyor. Bütününe ağırsın. İnsan bir yerde doğuyor, bir memlekette memleketini seviyor. Dünyanın neresine giderse gitsin memleketini unutmuyor. Bir anadan babadan dünyaya geliyor, nereye giderse gitsin anasını babasını unutmuyor. Ruh kendisini kendisinden yaratan Rabbini nasıl unutur? Bu nasıl düşünülebilir? Aşık. Evet, aşık, maşukunu istiyor. Ya ona maşuka giden yolu aşarsın, gösterirsin, o yola koyar, yürütürsün. Ya da evet, o feryat etmeye devam eder. Hiçbir şeyle onu mutmain etmek mümkün değil. Hiçbir şeyle mutmain olmaz. O dünya hayatına razı olmaz. Bir avuç toprağa minnet etmez. O ki Allah'ın güzelliğiyle güzeldir. Ama bir avuç toprağa eğer birileri tenezzül ediyorsa, ahiretini dünyaya kurban ediyor demektir, feda ediyor demektir. Ruhunu bedenine, topraktan olan tarafına kurban ediyor demektir. Ya bedeni ruha kurban eder, Allah'ın rızası yolunda kullanırsın, harcarsın, ya da ruhu bedene kurban eder, Bedenin arzuları, istekleri dünyadaki mal, mevku için kullanırsın. Ruhu bedene kurban edersin. Bu tercih tamamen kula ait bir durumdur. Nasıl isterse tercihini öyle yapar. Ama Allah buyurdu ki, insan acil olanı ister, peşin olanı ister. Hemen dünyayı istiyor. Allah katındakini istemeye gelince onu erteliyor. Önceliği hemen orana veriyor. Evet, herkes bakmalıdır. Herkes basiretle bakmalıdır. Tercihi nedir? Basiretle bakabiliyor mu, bakamıyor mu? Allah'ın nuruyla bakabiliyor mu, bakamıyor mu? Allah'a göre bakıyor mu, bakmıyor mu? Yoksa nefsine göre, başkalarına göre, insanlara göre mi bakıyor? Ama Allah buyurdu, andolsun ki biz insanların çoğunu cehennem için yarattık dedi. Niye cehennem için yarattık dedi? İnsan kendisi cehenneme gitmiyor muydu? Evet. Allah insanı yaratmayı dileyince Allah alimdir. Yarattığı, yaratacağı bütün mahlukata evet. nazar etti kimin nasıl bir hayat yaşayacağını, kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini bildi, daha yaratmamış. Evet. Cennete gitmesi için bütün imkanlarını önüne koyduğu halde, bütün yolları açtığı halde, her çeşit daveti yaptığı halde, o ille de ben cehenneme gidiyorum dedi. Daha yaratmadan Allah bakıyor. Alemlerin Rabbi bu. İnsanın bakışına benzemez ilmine benzemez Buna rağmen ne yaptı? Yarattı Yaratınca ne için yaratmış oldu? Cehennem için Hadi git dedi Sen bilirsin Kıyamet gününü anlatırken ne buyurdu? Neredeyse O günü, o anı kendimden bile gizleyeceğim dedi Ne demek? Yani sizin harınızı görmek istemiyorum. O dehşete düştüğünüz hari görmek istemiyorum. Neredeyse kendimden bile izleyeceğim dedi. Evet. Onun için ne buyurdu? Evet. Yazık. Evet. Yazık insana dedi. Sonra yazıklar olsun. Bir daha yazıklar olsun dedi. Allah bu kadar ona şeref versin, bu kadar nimet versin, kendi dostluğuna davet etsin, güzel olmaya davet etsin, o da kendi nefsinin peşine takılsın, kafasının dikine gitsin, Allah'ı yok saysın, Allah yokmuş gibi düşünsün, Allah yokmuş gibi konuşsun, Allah yokmuş gibi hareket etsin. Bir insanın kendisine bundan daha büyük bir zulüm yapması mümkün değildir. Onun için cehenneme gidenler ne dedi? Allah alın kitabınızı okuyun dedi. Bugün hesap sorucu olarak siz kendi kendinize yetersiniz Der. Onlar ne der? Evet ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Biz zalimlerden olduk. Biz cehennemi hak ettik derler. Hükmi Allah vermiyor. Kendi hükmümüzü orada kendimiz veriyoruz. Neye göre? Kur'an'a göre. Kitap burada, hesap kitabı. Kim hesap görmek istiyorsa buyursun, hemen hesabını burada görebilirsin. Ciddi söylüyorum. Hesabını görmek isteyen varsa Kur'an'a göre hemen burada hesabını görelim. Cennete mi gidiyor, cehenneme mi gidiyor? Hemen ortaya koyalım. Hesap kitabı bu kitaptır. Herkes yeteri kadarıyla buradaki arkadaşlar yeteri kadarıyla bizi dinlemiştir. Allah'ın ayetlerini dileyip anlamaya çalışmıştır. Bu hesaba göre, acaba yerimiz neresidir? Allah'ın kitabına göre hesabımız neresidir? Herkesin kitabı orada eline veriliyor. Verilen kitap nedir? Amel'in kitabı. Neye göre amel? Kur'an'a göre amel. Hesap ortadadır. Ama oraya gittiğimizde bütün imkanlarımızı yitirmiş olacağız, kaybetmiş olacağız, bütün imkanlarımızı kullanmış olacağız. İmkan varken, vakit varken ne yapmak gerekiyor? Silkelenip önce bakışımızı düzeltmemiz gerekiyor, basiretimizi. Basiretle bakmak gerekiyor önce. Bakmadan göremezsin. Zahiri olarak bir şeye bakmadan onu göremezsin. Manevi bakış da böyledir. Basiretle bakış da böyledir. Önce bakman gerekiyor. Düşünüp idrak etmeye çalışman gerekiyor. Nasıl ki baş gözü için ışık gerekiyorsa kalp gözü için de basiret içinde ne gerekir? Allah'ın nuru gerekir. Ayetlerin nuru gerekir. Ayetlerin nuruyla bakman gerekiyor. Ayetlerin nuru orayı aydınlatacak ki basiretin görebilsin. Evet. Mesele anlaşılmıştır galiba. Allah bize Besir ismiyle tecelli edip bizi basiret sahibi kılsın inşallah. Bizi nuruyla bakanlardan eylesin. Amin. Feraset sahibi kılsın inşallah. Amin. Bizi Kur'an'ın nuruyla görenlerden, bakanlardan eylesin. Amin. Hakikati anlayanlardan eylesin. Amin. Eşyanın hakikatini olduğu gibi görenlerden eylesin. Amin. Bizi bize bırakmasın inşallah. Amin. Bizi şeytanın bakışından muhafaza eylesin inşallah. Amin bize Resulünün bakışını ihsan eylesin inşallah. İkram eylesin inşallah. Allah ile bakanlardan eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.